Whoa! <laughs> Çıkkasıydı. Kainat, bugün 21 Eylül Çarşamba, yıl 2011, ay 9, gün 264, Hızır 139. 1432, Hicri Şevval 23, 1427, Rumi Eylül 8. Fırtına. Günün Sözü, buğday başak verince orak kıymetlenir, atasözü. Günün Tarihi, ressam ve ozan Bedir Rahmi Eyyuboğlu 36 yıl önce bugün... 21 Eylül 1975'te 64 yaşında vefat etti. 61 yıl önce bugün, 21 Eylül 1950'de, 5455 kişiden oluşan Türk Tugay'ı, Kore'ye gitmek üzere İskenderun'dan yola çıkarıldı. 64 yıl önce bugün, 21 Eylül 1947'de, Zonguldak'ta maden ocaklarında vukua gelen grizup patlamasında 48 kişi öldü. 220 yıl önce bugün, 21 Eylül 1791'de, Modern elektrik ilminin babası sayılan Faraday Doğdu. Yemek listesi. Gün 264. Kıymalı su böreği, salata, kompostu. Büyük Çok saatli, saatli marif takvimi. I'm guided by the beauty of our weapons, first we take Manhattan, then we take Berlin. Just my wind. You know the way to stop me But you don't have the discipline How many nights I prayed for this To let my work begin First we take Manhattan Then we take Berlin I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. Us, we take Manhattan. and we take the And the plywood violin, I practice every night. Now I'm ready. First we take Manhattan, then we take Berlin. Remember me, I used to live for music Remember me, I brought your groceries in Well, it's Father's Day and everybody's wounded First, we take Manhattan Then we take balloons Merkez Açık Radyo 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı haftanın 3. Açık Gazetesi Ömer Madre Mahir Yılgaz ve Mert Öztekin'ler için ekiple birliktesiniz. Günaydın. günaydın. Evet. Ben Cohen'a da bir günaydın diyelim. Kendisi önemli bir ozan. Müzisyen, Kanadalı aynı zamanda romancı şair bir düşünür olarak da kabul ediliyor. Kendisi 1934'te bugün doğmuştu. Onun bu doğum günü. First they take Manhattan. Allah'a pardon. First we take Manhattan. Evet. Aslında bayağı da ilginç bir tesadüf oldu. Halen hafta sonunda başlayan. Ve halen de yer yer devam etmekte olan Wall Street işgali. Evet. Herkesinde. Doğru ve ona da ilişkin bir ilginç haber var elimizde. 1845'ten kalma bir kanunu çalıştırmaya başlamış. Azalarak devam ediyor o, hı hı. Wall Street'in e, oradaki oturma grevi. Ama devam ediyor. Orada maske takanlara karşı. Polis 7 kişiyi tutuklamış maske takmak yasak diye sadece karnavallarda takılıyormuş 1845'teki bu yasa e, maskeli balo ya da benzeri eğlencelerde kullanılabilir maske diyormuş onun dışında kullanamazsınız diyorlar. Yani sonuç olarak parti eğlenceye evet protestoya hayır böyle bir durumumuz da var. Evet, şimdi hemen dönelim ee, ve diğer çok önemli haberlerimiz var. Onlardan bahsedelim artık. Özet yapacak durumumuz dahi olduğu söylene, söylenebilir mi bilmiyorum. Başkentin kalbinde patlama, 3 ölü diye verilmiş şey, bütün haber ajanslarında ve gazetelerinde birinci sayfalarında çok az tesnasıyla manşet olarak verilmiş. 1 iki gazetede daha küçük verilmiş olduğunu görüyoruz. Başkentin yani başkent Ankara'nın en işlek caddelerinden biri cehenneme dönmüş vaziyette. Kızılay'da Kumrular Caddesi'nde Çankaya Kaymakamlığı önündeki bir araçta büyük bir patlama meydana gelmiş. Patlamanın gerçekleştiği aracın paramparça olduğu, altı aracın yanmasına yol açtı. Birçok ev ve iş yerinin camlarının kırıldı ve onun üzerinde yaralı haberi de vardı. Başbakanlığa 150 metre mesafede bir araca. Üç kişi tarafından da e, yüklendirmiş olduğu söyleniyor bombanın. Üç sivil ülü var, beşi ağır, onlarca da yaralı var deniyor. İki şüphelinin de gözaltına alındığı haberlerine de rastlıyoruz. İkinci bir patlama ihtimali üzerine caddenin güvenlik şeridi içine alındığı haberi var. Namık Kemal İlköğretim Okulu'nda panik, öğrenciler teneffüse çıktığı sırada tahliye edilmiş ve caddenin tam anlamıyla savaş alanına döndüğü, gökyüzünü kaplayan dumanların kentin birçok noktasından görüldüğü haberleri de. Bu var NTV'ye mesela de görüyoruz mesela. Ee, olay yerine ilk ulaşan gazetecilerden biri olduğunu belirtiyor NTV. Kendi muhabiri Gökhan patlama patlamayla ilgili bilgileri canlı yayında duyurdu. Gerçek gerçeğin yayında iki kişinin hayatını kaybettiğini, bildirdiğini görmüştük hakikaten biz de o sırada dün. Evet. Bu açıklama yalnız uzun süre yetkililer tarafından doğrulanmadı. Sonradan e, canlı bomba ihtimali nedeniyle ölü sayısı hakkında erken bilgi vermek istemediği öğrenildi deniyor. İlk açıklama ama Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'dan öğle saatlerinde olayda can kaybının olmadığı şeklinde geldi. Sadece 15 yaralı var denmişti. Ve Atalay patlamanın tüp gazdan mı başka bir şeyden mi olduğu araştırılıyor demişti. Ama Bülent Arınç... Olayda bomba kullanıldığını ilk telaffuz eden kişi oldu. Saat 13 civarında TRT'nin bir programına katılmış ve kendisine verilen bilgi notuyla olayı öğrendiğini belirtmiş ve patlama sonucunda araç yanmış, içinde bomba olduğu tespit edilmiş veya biliniyor diye de bir açıklama yapmış. İlk başta işte başka iddialar da vardı. İşte tüp gaz veya başka LPG patlaması sonucunda olmuş olabileceği C ile ilişkin ama şu anda en azından yapılan açıklamalar bomba olduğu yönünde ee, takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü biraz hala tam olarak da e, netleşmedi ayrıntıları saldırının veya artık neyse patlamanın. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nde de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere giden ve aynı zamanda... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'yla da görüşmeler yapan temaslarda bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da patlamanın bir terör saldırısından kaynaklandığı yönünde bilgi bulunmadığını açıklıyor. Olayla ilgili inceleme yapılıyor. Kesin bilgiler geldikten sonra açıklama yaparız demiş. Ses de var bununla ilgili elimizde. Başbakan Erdoğan'ın bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda sesin içinde var isterseniz ona kulak verelim şimdi. Özellikle kendi ifadeleriyle model ortaklık süreci içerisinde gerçekten çok önemli adımları attık atıyoruz. Tabii bu arada terörle mücadelede bir ortak mücadele platformu oluşturma, Ankara'da meydana gelen patlama olayında vatandaşı bu kaybı fakat ardından Siirt'te 4 tane boyanın içinde olduğu araca da Teröristler tarafından bir saldırı neticesinde ön koyan bir vatandaşımızı kaybettik. Bu da bizim için tabii gerçekten ama ayrı bir şey. üzül sebebi. Terörle mücadele bitirilir mi denildiğinde minimize edilir ama ben bitirilmesi noktasında çok çok kimsel değilim. Fakat bu mücadeleyi birlikte vereceğiz. Gerek teknolojik noktada, gerekse bu noktada projelendirme, planlama noktasında müşterek atmamız gereken adımlar var ki bu noktada zaten terör örgütlerine karşı müşterek adımımız devam ediyor. Son dönemde Mısır, Tunus, Libya'yı kapsayan ziyaretlerimiz ve bunun dışında yine Afganistan'daki bir ücretimiz, Irak'ta türü değerlendirilmesi bunlar bizim müşterek, attığımız adımlar oluyor. Kemerliyim otor ki Türkiye-Amerika arasındaki bu model ortaklık neticesini vererek bundan sonra da devam etsin. Evet Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika'dan yaptığı açıklamaları da dinledik. Yalnız dinledik. şey var şimdi bu bunları dinlerken bir yandan da hani öğrenlerin adları var mı diye bakıyoruz. Göremedik bizim baktığımız kaynaklarda en azından normal ee, olarak hürriyet gazetesi bu konularda hassastır ona bakıyorum şimdi belki içeride 3 Üç ölü üçü ağır 34 kişi yaralı dediği haberde bakıyorum Aa, evet hürriyet <gülüyor> gazetesinde var patlamada Orhan Güzel 18 yaşında Mustafa Bingöl 22 yaşında ve yaşı belirtilmeyen Dürdane Beyhan'ın Evet. Hayatını kaybettiği belirtiliyor. E, patlama ile ilgili bir bilgi kirliği e, durumu da var. İşte hemen sonrasında örneğin e, üç kişinin öldüğü bilgisi e, uzun süre doğrulanmadı. Bu da e, yani hani Ankara'nın en merkezi yerlerinden birinde olan patlama ilişkin aslında daha net bilgi daha çabuk gelmesi. Beklenebilirdi veya arzu edilebilirdi diyebili diyebiliriz. Evet her zaman tabii bir, bir boyut olarak da hemen şunu da eklemeliyiz ki her zaman olduğu gibi gene sıradan e, ve orta alt sınıf yoksul ya da mütevazı imkanlara sahip insanların bu gibi olaylarda hayatını kaybedenler genellikle hep Böyle oluyor. Ee, Orhan güzel bir kuru yemişçi de çalışıyormuş. İki ay önce e, askerden gelen, terhis olup gelen Mustafa Bingölse bir GSM şirketinde işe başlamış. Böyle gayet mütevazı biyografilerde karşımıza her zaman olduğu gibi çıkıyor. Evet yani e, sigara molasında ölen gençlerden biri asgari ücretle çalışan 22 yaşındaki Mustafa Bingöl deniyor işte. Bir görgü tanığı da kızların kolları ve bacakları kopmuştu diye anlatıyor maalesef. Böyle bir durum var. Pa e, şeyde e, bazı gazetelerde daha ayrıntılı e, bazı bilgilere de veriliyor. Yani Namık Kemal ilk öğretim, okulunun tam karşısında 3 kişi tarafından park edilen arabada patlayan bombayla başkentin göbeğinde can pazarı yaşandı ve park etmiş LPG'li araçları ve bir çakmakçıyı da patlatan parça tesirli bombayla biri kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Beşar 34 yaralı Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı PKK sözcüsünden de bir açıklama var. Biz yapmadık demiş bu Arzu Yıldız'ın Taraf Gazetesi'nden verdiği haberi bu şekilde görebiliyoruz. Başka ölümler de var saldırılar sonucu dün Türkiye'de olan. Işte Başbakanın da konuşmasına değindiği. Ee, bir sivil araca düğüne gitmekte olan bir araç olduğu söyleniyor bunun ee, yapılan bir saldırı sonucu araçtaki altı yolcudan altı kadın yolcudan 4'ü e, hayatını kaybetmiş iki de ağır yaralı varmış evet Siirt'te e, yani bu da çok ağır bir saldırı bir grup PKKlı polis meslek yük, yüksek okulu yakınlarında polis aracı sandığı özel bir otomobile roket atarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi diyor. Yani TV'deki haber böyle. Ee, yani ve, bir açıklama var mıymış? Ne sanıldığı ile ilgili? Değilir, hayır. Yorum böyle, böyle bir yorum evet. haber şeklinde veriliyor. Ee, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada da bir saldırganlardan birinin öldürüldüğü haberi var. Bölgede operasyonlar başlatıldı ve sürdürülüyor deniyor. 6 kadın hayatını Yok 4 e, kadın hayatını kaybetmiş. Şey arabada 6 kadın varmış. dördü hayatını kaybetmiş evet. Öyle e, çeşitli hastanelerde de var yalnız saldırının polis zannedilerek yapıldığı diye yorumlara da rastlanıyor. Milliyet Gazetesi büyük bir şeyle PKK 6 kadını vurdu şeklinde vermiş. Siirt'te PKK'lılar polis okulu yakınlarındaki özel otomobili polis aracı sandı diyor. Roket atar ve uzun namlu silahlarla saldırdıkları araçta düğüne giden altı kadın vardı. Dördü öldü. Onlardan, onların da isimleri var. Zeynep Evin, Nergis Evin, Kevser Çekin ve Nur, Nurcan Olgaç hayatlarını kaybedenler. Tedavileri sürdürülen Gülcan Olgaç'la Nuran Evin'in durumları ise ciddi deniyor. Ve işte çatışmada bir PKK'lının öldüğü. Sonrasında bir çatışma mı çıkmış? Evet. Hı, evet. Kaçanlarla çıkan çatışmada bir PKK'lı öldürülmüş. Ölü olarak ele geçirildi diyor. Basının her zamanki e, retoriğini kullanarak Evet. Bu... Ele geçirildi çünkü çok böyle iktidar kokan bir e, tabir o şekilde bir mutlaka eklenmek zorunda hissediliyor. Evet. Bu, memleketteki ölüm haberleri, saldırı haberleri bittiyse dünyaya açılabiliriz istiyorsunuz e, e, Yok. Daha açılamıyoruz maalesef. Var mı? E, bir de e, şeyin, e, Cumhurbaşkanı'nın açıklaması da var. O da ha, bir doğru. başka. Çok evet. önemli bir haber aslında o da. E, gece saat... İkide sabaha karşı Berlin'de önceki gün bomba ihbarıyla yaşanan gerilimin ardından gazetecilerle bir araya gelen Gül diyor. Bu da akşam gazetesinden okursak helikopterin beynini sökmüşler manşetiyle verilmiş, başlığıyla verilmiş bir manşet haber daha doğrusu. Bazı gazetelerde de Karakutu diye geçiyor örneğin e, Milliyet gazetesinde ilk sanıyorum. E, yani Abdullah Gül'ün açıklamalarına dayanarak Karakutu geçiyor diye verilmiş. Son derece önemli tabii. Hani böyle bir teçhizat bildiğim kadarıyla özel bir şey bu. Aygıt yani bu gibi uçan araçlarda yer alan Vatan sökülmesi de çok kolay değil. Zabahtan Kar gazetesi. Karakutu'yu kim söktü diye İsmail Turgut Yuvacan'ın haberi. Fakat çok önemli Cumhurbaşkanı Gül çünkü Büyük Birlik Partisi Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda insanın da öldüğü, pilotun da dahil öldüğü bu kaza için insanın aklının almayacağı şeyler var demiş. Karakutuyu özel vidalarla sökmüşler. Bunu keçiler götürme diye. Ya. Yani Karakutu denilen şey orada herhangi bir tornavida ile sökülemeyecek bir cihazmış. Herhalde onun için ayrı bir aparat gerekiyor. Bu kullanılmış. Dolayısıyla ne yaptığını bilen e, kişiler olduğu iması var. Veya ima da değil açık açık söyleniyor. Evet. Bu da çok önemli bir şey tabii yani. Gerçekten helikopterin beynini sökmüşler diye. E, bunun e, videoda... E, yani insanın aklının alamayacağı çok şeyler var orada demiş. Çok fazlasını söylemeyeyim. Yani kendisine gelen istihbaratı değerlendiriyor Cumhurbaşkanı Gül de. Düşen helikopterin beyni, her şeyi kaydeden hafızası yok şimdi ortada. Bunun buna ilişkin fotoğraflar da daha önce yayınlanmıştı. Fakat insanın inanmak istemediği böyle bir şey olabileceğine ihtimal vermediği bir olaydı. Belki de onun içinde atlamış da olabiliriz bu haberi biz. Yani en azından kendim için konuşayım. Kendi adıma. ama şimdi böyle bir şey Cumhurbaşkanı'nın çok yetkili bir ağızdan gelince insan gerçekten... Duruyor. Duruyor. Düşünebiliyor musunuz? Keçiler gelip söküp götürmedi onu. Özel vidalar sökülmüş yok ortada diyor. İhbar yağdı. Video gönderdiler. Baktım ki birileri buzlarda cesetle ilgileniyor. Birileri de bir taraftan vidayı söküyor. Hepsi çıktı ortaya diyor. Cinayet... Bu Birileri peki hani olay yerine ulaşan işte Arama Kurtarma Timi'nin parçası mı yok? Söyle. Hayır. Arama, tarama, arama Timi'nin Kurtarma Timi'nden çok önce oraya ulaşan bir başka ekip. Tem bahsediliyor. Evet. Peki video kayıtları nasıl alınmış? İhbarlarla gönderilmiş herhalde. Alan kim? Devlet. E nasıl ama hiç, yani son derece bildiğim kadarıyla e, yerleşime uzak bir yere ...düşmüştü bu helikopter. Evet. E, öyle değilmiş anlaşılan. Alanda devlet... alan alanda mı devlet... ...demek istiyorsun? Hayır. Hiç öyle bir şey... ...söylemiyorum. Yani fakat... ...bir şekilde... ...bazı ihbarlar... ...ulaşmış devlete. Yani... ...Cumhurbaşkanlığı özel olarak... E, ...DDK'yı... ...Devlet Denetleme Kurulu'nu... ...harekete geçirince... ...yani... Çok acayip ayrıntıların çıktı ancak filmlerde görülen tarzda bir şey oldu ortaya çıkıyor. Hayır böyle şeylerin videosuyla beraber olması e, ilginç. Yani orada sabit bir kamera olabilir belki helikopterin içinde bilemiyorum. Veyahut... Hayır hayır bu... buzlarda cesetlerle ilgilenirken gösteren videodan bahsediyor. Yani benim e, hafzalamı ve şey gücüm hayal gücümü biraz zorluyor itiraf edeyim ki bu açıklamalar ama gördüm diyor Cumhurbaşkanı devlet denetleme kurulunu harekete geçirdikten sonra şüpheli kaza olduğu için ve yürütülen soruşturmada çok üzücü durumlar ve inanılması mümkün olmayan büyük açıklar ortaya çıktığını kaydedilmiş yani bu bir kere zaten oraya e, arama timinden önce veya takımı neyse işte ulaşan ve böyle video kayıtları yapıp bir şey varsa hani zaten şeyi geçtik artık ee, soruşturmanın işte usulsüzlüğü veya usulünün aşılması biraz gibi gibisinden şeyleri geçtik daha önce başka bir şey var ortada araştırılması gereken bir durum var evet ya son derece ilginç hakikaten evet yani bu bugün bu ee... Türkiye ile ilgili gündemdeki ilk üç ya da dört haber hakikaten insanı bayağı sarsıyor diyebiliriz. Yani ee, Ankara'daki patlama yani hadi canım bu da olamaz dediğimiz şeyler oluyor mu? Acaba? kadının Hı. katledilmesi roketlerle roketlerle katledilmesi ve de bir helikopterin evet, yani tamamen bir e, şüpheli e, ancak komplo teorilerinde akla gelebilecek bir durumun gerçek olduğunu bizzat Cumhurbaşkanı'nın ağzından söylenmesi gibi bir şey. E, Türkiye'den çıkalım haklısın ama gene de çıkamayacağımızı ben sana söyleyeyim. Bir dördüncü çok ciddi haberde Radikal gazetesi manşeti. manşeti. Yani kayıp kuzuyu kurda sormuşlar faili meçhulde aynı imza susurluk diyor eski özel harekatçı çarkının bizzat biz öldürdük diye itiraf ettiği Ayhan Efeoğlu'nun kardeşi de kayıpmış Ali Efeoğlu onun evet. dosyasından da susurluk imzası çıkmış Ali Efeoğlu için yapılan başvuruya emniyetin verdiği cevap ne? Biz de onu arıyoruz. Biz de arıyoruz. Altındaki imza da çok ilginç ama o cevabı veren e, emniyet yetkilisi de Susurluk'ta ölen emniyet müdürü. Evet Hüseyin da İsmail Saymaz'ın bu haberi de Susurluk'u unutma unutturma. E, logosuyla e, uzun süredir verdiği Radikal Gazetesi'nin bir haber devamı ve tüyler ürpertici bir olayda Oradan geliyor. Zeyn Koca da anlatılan o işte kazada İbrahim Çatlı ile beraber ölen polis lideriydi. Türkiye'nin en önemli aranan teröristiyle aynı anda Türkiye'nin en önemli polislerinden biri ölmüştü. Susurduk diye de öyle bir olay var. Hüseyin Koca'da 96'da olan kazasında kazası e, da çete reisi Çatlı ile aynı. Mercedes'te ölmüştü. Ee, çok ilginç şeyler var bu arada. Hani e, bu onu biz de arıyoruz ee, imzasını, imzalı daha doğrusu cevabı e, veren Hüseyin Koca'da ve susurlukta ölen Hüseyin Koca'da ile ilgili ilginç bağlantılar var. 3 Kasım 1996'da e, Abdullah Çatlı ile bir beraber ölüyor Hüseyin Koca'da. Dağ'ın hazırladığı gizli damgalı not 21 Şubat 1994'te DGM'ye iletiliyor. İleten de dönemin terörle mücadele şube müdürü Reşat Altay. Altay 2006'ta Trabzon'a tayin ediliyor. Dink cinayetinden sonra da görevden alınıyor. Evet. Şöyle ilgili olarak Koca Dağ'la ilgili olarak anlatılan hafızam beni yanıltmıyorsa son derece ilginç bir detay vardı aklımda kalmış. Bu Şırnak'ta ve Güneydoğu'da görev yapan özel yetkililerle görev yapan birisi kendisi. E, bu itirafçılar bu da özel yetkililerine şüphe yok zaten. E, i̇tirafçılar da dahil, e, yani tetikçi durumunda olan insanlar da dahil herkes e, o odaya girdiği zaman korkuyla ürperir ve susarmış. Böyle ufak bir detay var kendisi hakkında. Bir tanıklıktan okumuştum vakti zamanında. İşte evet şimdi faili meçhul cinayette Susurluk olayında bir de e, tekrar Hüseyin Kocadağ'ın adı çıktı. Bütün liderlerin ta tepeye kadar soruşturulması da yapılsın diye haberler okuyup duruyor. Yine Susurluk'ta son bir hafta içinde ortaya çıkan şeylerden biri Cumhurbaşkanı ve Başbakan ve o dönemin tüm siyasi liderlerinin ee, bu çetenin karışmış olduğu bazı işlerden bizzat e, haberdar olduğu yani işte devlet içindeki bazı işte polislerin e, birilerini öldürmesi falan gibi olaylardan haberdar oldu ama bununla ilgili hiçbir şey yapmadığı da var. Evet. Evet, soruşturulacağını umuyoruz. Evet, Türkiye ile ilgili daha fazla iç karartıcı bir şey de söylemeyelim. Bir de haberi de hemen verelim yalnız. Türk Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's Türkiye'nin notunu yükseltti. Borsa yükselişe geçmiş, dolar düşmüş. İMKB günü %5 primle tamamlamış. Bu arada da İtalya'nın kredi notu Standard Poor's tarafından ...bir basamak düşürülmüş. Tüm... Döviz cinsinden uzun vadeli kredi notu... ...BB. Kısa vadeli notta da... BB, ...B'de bırakılmış. Yerel para cinsinden kısa vadeli kredi notu... ...B'den A-3'e... ...yükseltilmiş. Bu rakamlar veya harfler size bir şey ifade ediyor mu? Etmiyor ama... ...edene ediyordur. Tabii. Etmesi gerekenleri ediyordur. Peki. Açık Gazete. As with horses and dogs Nothing wants to die Evelyn James They killed in a game With guns too big be For their hands Just off St. Charles In no man's land And you'll have to find your own Find our own way home The oldest was Troy An 18 year old boy Shot dead in March in a robbery His brother started out To hell and to ruin Troy's killer was never caught They say Young Nick Just went bad that day. Now he'll have to find his own way home, boys. He'll have to find his own way home. Why cook dinner? Why make my bed? Why come home? at the table, mom's hair sprayed tight and her face in her hands, watching TV for answers to me, after all she's only human. The Fall of Troy Tom Waits'ten dinledik. Aslında 18 yaşında öldürülen bir delikanlı olan Troy'un hikayesinden bahsediyor ama bir aslında Dead Man Walking adlı bir filmin de müzikleri arasında yer alıyordu. Bu filmde idam cezasıyla ilgili bir filmdi. Şimdi film de bir benzerlik olduğundan dolayı Troy Davis davasıyla da ilgili bir açıklama yani çok önemli aslında Troy Davis davası diye bilinen şey hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin giderek artık her türlü insani değerleri yönetim kademesinde kaybetmesinin ilginç örneklerinden birini de gösteriyor. Yarın Georgia eyaleti Troy Davis'i katledecek diye bir haber var. Mesela Dave Zirin başlıklı bir haberde Nation'da yer aldı. Çünkü büyük bir şokla da bildiriyorum ki Georgia eyaletinin bu aflarla ilgili komisyonu Troy Anthony Davis'e 42 yaşındaki bu şeye af yetkisini kullanmamış ve idam edilmesini ...onaylamış oluyor. Fakat bilmeyenler için de... ...söyleyeyim demiş dev Zyver'in... ...Davis'in... ...idamı... ...legal olarak... ...linç etmekten hiç farkı olmayan... ...bir şeydir diyor. Yani açıkça... ...masum olduğu görülen bir insanın... ...devlet tarafından... ...adeta tahammüden... Cinayet şeklinde öldürülmesine gelecektir bu iş diyor. Yani sadece olaylara bakınca da gerçeklere gerçekten insan şaşa kalabiliyor. İlginç detaylar var. Onlardan biraz bahsedebilirim. Mesela Troy Davis zaten mahkum edildiği dönemde kendisi aleyhine ifade veren dokuz şahitten yedisi ifadelerini değiştirmiş daha sonra. Bunlardan altısı zaten bu ifadeleri ilk defa verirken Aleyh'te verdikleri ifadeleri polisin kendilerini tehdit ettiğini söylemişler. Yani tanıklar dışında zaten herhangi bir fiziki kanıt yok. Yani çok ilginç bir şey bu. Yani jüri, 9 yani, kişi tanıklık etmiş. bir Polis memuru Mark öldürdü diyor. Bu 1989'da oluyor. Evet. Ama fiziki herhangi bir kanıt bulunamamış bununla hiçbir ilgili. Hiçbir kanıt yok. Tek bir kanıt. Balistik raporlarında falan. Üç jüri üyesi de daha sonradan ifade vermişler. Ve şey demişler. Yani eğer bütün bilgilere sahip olsaydık Troy hakkında hiçbir şekilde suçlu şeyini bulmazdık demişler. Kararını vermezdik. Jüri üyelerinden üçü böyle bir ifade veriyor. Dokuz tanıktan yedisi ifadesini değiştiriyor. Yedi tanıktan altısı Tehdit altında zaten verdiğini söylüyor bu ifadeyi ilk olarak. Tanıklardan biri, biri de Sylvester Red Coles diye bir adam. O da zaten bir başka tanığın ifadesine göre tetikçinin kendisi. Yani bir tek onun ifadesi, tetikçi olduğu düşünülen bir adamın ifadesiyle aslında yarın öldürülmüş olacak Troy Davis ya bu aslında hani bir adaletsizlik işte tetikçinin ifadesiyle öldürülmesi falan değil adaletsizlik e, hukukta bu ölüm cezası gibi şeylerin e, hala hukuk kapsamı içinde tartışılabiliyor olması geri döndürlemez cezalar e, benim bildiğim kadarıyla pek e, o kapsama girmemeli diye düşünüyorum evet ama Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı olması ihtimali de hiç de az olmayan bir adam Rick Perry Teksas valisi e, elbette adaleti idamlarla sağlayacağız dediği zaman da kendisini dinleyen kitle tarafından da büyük alkışlarla bravo e, yaşayacak. Zaten bu davada karşının... 1989'dan bu yana e, 1989'daki bir olaya dayanıyor. Sene 2011 bu insanın suçlu ya da suçsuz hiçbir şey fark etmiyor. Bu kadar süre ölüm cezası e, mahkumiyeti altında çektiği psikolojik acı da var. Bir işkence de var. Yıllarca süren. Yani bu adaletsizlik zaten sistemin içinde e, ve e, büyük ölçüde içselleştirilmiş bir adaletsizlik. Neden kaynaklanıyor peki? En önemli şeyi söylemeyi unuttuk. Ya da sona sakladık. E, rengi yanlış. Troy devrisi. 20 yaşındaydı o tarihte. Polisi öldürdüğü iddia edilen kişi 20 yaşında ve başından beri suçsuzluğunu ıı, bütünüyle savunan birisi ve son yemeği de kendisine son yemek olarak ne istersin demişler. Şimdi 42 yaşında tabi reddetmiş ve devam edeceğim. Son saniyeye kadar mücadeleme böyle bir haksızlık olamaz demiş. Bu arada rengi yanlış dediniz. Doğru tespit ama bu ıı, ABD özel bir durum değil. Geçtiğimiz günlerde bir cinayet davası ıı, sonuçlandı biliyorsunuz. Türkiye'de e, rengi veya etnik kimliği yanlış e, veya dili yanlış e, sonucu orada da çıkartılabilir bazı insanlar için. Çünkü e, cinayeti işleyenin e, cezası e, indirildi. Çünkü öldürülen kişi Kürtçe e, şarkı söylüyormuş. Bu da bir e, unsur sayılmış hafifletici. Evet. Ya. Oradan bir... buraya böyle bir şey köprü kurabiliriz. Adaletsizlik her yerde Evet bu çok yani net bir şey olduğu için belki son saniyeye karşı şimdi büyük gösteriler de hala son saniyeye kadar yapılıyor bu yani, vicdanlı kişiler tarafından yanlış renkte siyahi yanlış yerde Georgia gibi bir eyalette çok hukuk şeyleri kötü yanlış zamanda yanlış banka hesabıyla bulundur diyor de İb Yok, yoksul bir delikanlıymış... ...ve dördü üstte... ...kendisine avukat filan tutamamış... ...tabii... ...ama buna rağmen de... Cem, ...Jimmy Carter'dan... ...Başpiskopos Desmond Tutu'ya... ...Georgia'nın... ...Yüksek Mahkemesi Başkanı... E, ...Hakim Norman Fletcher'dan... ...Papa Benedikte, ...Reagan'ın eski... E, ...FBI... ...Müdür e, William Sessions'dan... ...bir milyon kişiye kadar... ...dilekçe imzalamış ve... ...bu kararı düzeltin demişler... ...fakat kurul... ...bu afla ilgili kurul... ...umursamamış ve... ...hiçbir şüphe yoktur... ...suç işlediğine diye de... ...bir kağıt... Çıkıyor, ...bir açıklama yapmışlar, yalan söylüyorlar... ...diyor, deyip ...e tabii yani şüphe var da... <gülüyor> e, ...o kurul öyle kendi kendine... ...tekrar bir jüri gibi hareket etmiş... Neyse. Ama şu ana kadar da büyük bir mücadelenin son onlarını da yapacak telefon numaralarını filan da veriyor Dev Çok önemli bir dava bu. Bugün de e, idam cezasının infaz edilmesi eğer son anda bir değişiklik olması bekleniyor. Ona karşı da işte hala büyük, büyük bir özellikle bir Uluslararası Aförgütü'nün de yürütmekte olduğu bir imza kampanyası da var Uluslararası. Ee, bu arada e, başka bir gelişme daha var aslında önemli. Taliban'da e, pardon Afganistan'da Taliban'la müzakere çabalarına öncülük eden e, Yüksek Barış Konseyi Başkanı Burhanettin Rabbani. Eski Cumhurbaşkanı evet, değil miydi? Başkent Kabil'de evine düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybetti e, diye bir haber e, var. Bize de sağ olsun Can Tombil özetlerimiz arasında almış ama bu haberde benim e, dikkatimi çeken e, New York Times gazetesi tarafından verilişiydi bunun. E, i̇zninizle onu da paylaşmak isterim. New York Times gazetesinin başlığı şu. Suikast Afganistan'daki barış sürecine darbe vurdu. Evet. Yani bu da e, orverleyen çift konuşun. Herhalde. En aymaz örneklerinden bir tanesi olsa gerek diye düşünüyorum ben kendi adıma. Ee, ama New York Times gazetesinde sık sık rastlıyoruz gerçi bunlara. Böyle bir e, vicdan kılıfı içine sokulmuş e, bu tarz e, çift konuş örneklerine. Bu da son örneklerinden bir tanesi onun. Ee, aynı zamanda muhalefet lideriymiş kendisi. Taliban dahil birçok düşmanı olan tartışmalı bir isim olarak nitelendiriliyor demiş BBC'de. Fakat çok büyük bir mücadele için, barış yapılabilmesi için epey uğraşan biri olduğu da şüphesiz. Yani ee, şu var tabii. Hani New York Times bunu bu şekilde verirken bir barış sürecinden falan bahsediliyorsa orada... Ee, ...ABD e, seri bir şekilde... ...Taliban liderlerini avlıyor... ...yani Taliban... E, ...işte taraftar gibi durmayayım... ...aman yanlış anlaşılmasın da... ...hani barış süreci ayrı şey... E, ...diğeri de farklı bir şey... ...yani ve şeyle avlıyor... ...hani bu u, işte uzaktan kumandalı... ...insansız hava araştırıyla... ...vesaire... ...o bu... ...ama onlar barış sürecine darbe vurmuyor... ...evet vurmuyor... Rabbani'nin evinden bilgi veren bir şahsın söyledikleri gibi bir detay da var. Onu da belki Cumhurbaşkanı'nın bu düşen helikopterle ilgili verdiği bilgilere de bir şekilde paralellik gösteriyor diye bağlayabiliriz. Bende hatlar direkt karıştı yalnız. Yani şöyle bir şey demiş mesela. Rabbani'nin evinden bilgi veren bir şahs, Yani Taliban üyelerinden biri. Eski cumhurbaşkanına sarılmak üzereyken türbanına gizlediği patlayıcı maddeleri ateşledi deniyor. Fakat deniyor ki gelenler hiçbir kontrolden geçirilmedi. Hemen ardından patlama sesini duyduk. Herkes üstadı öldürdüler diye bağırmaya başladı demiş. En önemli Afganistan'ın barışa en yatkın simalarından biri de çok tuhaf bir suikast sonucunda yıllar yıllar önce öldürülmüştü. Şey, Şah Mesut, onu da hatırladım. Çok zorlu bir dünyadan geçiyoruz. Türkiye'den de bir, atlamış olduğumuz bir haber vardı, onu da ekleyeyim bari. Siirt'te de, Erhu ilçesinde, PKK'lıların kaçırdığı belirtilen dört köylüden biri öldürülmüş olarak bulunmuş. PKK'lıların akşam saatlerinde Şırnak karayolunu taşlarla kapattı. Sonra kimlik kontrolü yapıp iki yeğeniyle Şırnak'a giden Abdullah Öztürk'ü kaçırdı. Haberi var. Bu da NTV'den. E, arama çalışmaları sonunda Şırnak-Eruh yolu kenarında Öztürk'ün silahla vurulmuş cesedi bulunmuş. Türkiye'de evet, başka haberler de var. E, kadın intiharları gibi mesela. Evet. Belki onu da vermemiz lazım. Yani onu da verelim. Hani... Van'da 8 ayda 22 kadının intihar ettiği gibi akıl almaz bir haber daha var. Bugün zorlu bir gün. Bizim açımızdan da, dinleyiciler açısından da ama. Hala kaldıysa tabii bu Van Kadın Derneği'nde radikalin haberi bu. vakat düzenlenen basın toplantısında bu yılın ilk ayında 22 ilk 8 ayında 22 kadın intihar ettiği verilmiş. Yani çok çok inanılmayacak yükseklikte bir oran. Bir de ek ilave bilgi var. Derneğe başvuru yapan her 5 kadından birinin ise ensest mağduru olduğu açıklanmış. Aile içi cinsel ...taciz ve tecavüz. Evet, yani... ...378 kadın... ...ve 4 eşcinsel başvuru yapmış... ...derneğe. Bu da kaygın... E, ...sosyolog Aylin Çelik bir açıklama yapmış. Vakat üyesi Gülkıran... ...ve arkasından da Aylin Çelik... ...çok endişe verici... ...kaygı verici olduğunu söylemişler durum. Irak'ta, Irak, oradan bir Irak'a saçlama yapayım. Anadolu Ajansı, Associated Press'ten, Anadolu Ajansı'nın üzerinden gelen bir haber. Ee, Irak'ta her 5 dul kadından 3'ü eşini Amerika'nın 2003 yılındaki işgalinden, istilasından sonra kaybettiği belirtilmiş. Bu rakam da tüyler ürpertici doğrusu. Her 5 kadından 3'ü yarısından fazlası yani yüzde 60'ı yani evet. eşini 2003'ten bu yana yani doğal kaybediyor. sebepler e, de dahil mi buna yoksa şiddet olayları mı? 2003'ten itibaren tüm evet eşini sayılar. Gayılar. Kay Relief International diye bir e, kuruluş bu uluslararası yardım kuruluşu. Irak'ta yaşayan 15 milyon kadının %10'u dulmuş. Bu muazzam bir miktar tabii yani. Bir buçuk milyon duldan bahsediyoruz yaklaşık. Ve bunlardan yüzde elli eşini işgal döneminde kaybetti. Tabii suç çeteleri ve terörist grupların bu kadınları ağlarına düşürmeye çalıştıkları da ayrıca belirtiliyor. Ne demek isteniyor orada? Ya yardımsız bunlar. Hı hı mecburen fuhşa ve başka şeylere sürüklenmekten başka imkan kalmayan bir ortamdan bahsediyoruz. Dul sayısının artışı da çok eşliliği geri getirmiş. Ayrıca ikinci eş olarak evli erkeklerle evlenmek zorunda kalmışlar. Bu da aslında tabi sayının artışından değil gene ilk dediğiniz e, yardımsız duruma düşmesi evet. insanların çaresiz duruma düşmesiyle doğrudan bağlantılı bir şey. Hani yoksa sayıyla bir alakası yok yok Ben bir haber vereyim size bu o, konuklarımız da olacak Ondan dolayı bu haberleri şimdiki Aralık'ta vereyim Washington Post gazetesinin bir e, haberi var haber merkezimiz e, geçmiş e, Afrika boynuz ve Arap yarımadasına gizli insansız uçak üstleri inşa ediliyormuş Oraya inip kalkacaklar öyle Somali mi? Somali ve Yemen'de El-Kaide'ye bağlı örgütlerle mücadele kampanyasının bir parçasıymış bu. Evet Yemen'de de aynı şey söz konusuydu. İşte açlığın evet. ve Yani Birleşmiş Milletler'in çağrısı ya insanlar ölüyor daha fazlası ölecek falan. Ama gizli insansız uçak üstü inşa ediliyor. Ee, ayrı bir şey. Kalem herhalde bütçede öyle diyebiliriz buna. Bu o arada tabii şeye insan, de geçmeyelim. İnsansız hava aracı üstlerinde insan çalışacak ama değil mi o üstlerde? Yoksa o da insansız üstler mi? Onu bilmiyorum. Belki bizim de bu konuda bir şeyimiz olur sizin olmadığınız hafta. Burada yoğun çalışmalar sonucu Mert mesela bir insansız hava aracı inşa etti. Koridorda denemesini ha, yaptık. O gördüğüm şey o mu? Evet Karçalar evet. ona mı ait? Evet evet. Koridor denemesini yaptık fotoğraflarla belgeledik uçuyor insansız hava aracı demişken şeyi de söyleyelim Başbakan Erdoğan ABD ziyaretinde ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı görüşmede insansız hava araçlarını bu insansız hava aracı bayağı bir uluslararası ilişkilerin temel konularından bir tanesi olmaya başladı. Tabii canım savaş tamamen ona gidiyor. Değil mi? Yani Robot önümüzdeki 10-15 yılın mutlak galibi insansız Robot Peki insanları robot. aradan tamamen çeksek? Yani şöyle. Onları çekmek için yapıyoruz zaten. İnsanları Hayır, yani, öldürüp çekiyoruz arada. Ha öyle değil ama yani öldürmede Ölenler de mesela insansız hava araçları birbirleriyle kapisalar. Onun hiç tadı yok. O diyorsunuz gazozuna maça no, evet. benziyor. Olmuyor öyle. Peki e, başbakan e, Türkiye'nin füze kalkanı radarını kabul ettiğini hatırlatıp bunun önemli bir karar olduğunu altını çizmiş. Amerika'dan beklentileri de net bir şekilde ortaya koymuş. İnsansız hava araçlarını göndermeniz şart demiş. Evet. O Akşam şimdi, gazetesinin haberi bu da. Abi, ben bunlara bir iki de şey daha ekleyeyim. Meksika'da eee Meksika'nın doğusunda 35.000 kişi e, şey 35 kişinin kalıntıları bulunmuş, öldürülmüş. Toplu mezar mı yine? Toplu mezar. Ama ondan önce bir şeye girmemiz lazım artık sanıyorum işte 18 üstü ibaresi. Evet. Ona dahil 18 üstü diyor. haber. 6 Amerikalı'dan birinin de yoksul olduğu haberi de geldi biliyorsunuz. Geçen hafta Arda. Onu verdik. Evet verdik. 25 milyon kişi. Hiç 46 milyon kişi yoksulluk sınırında. 49 muydu? Öyle bir şey Doğru. Haklısınız evet. evet. Biz beşte bir olarak vermiştik. Demek altıda birmiş. Azmış o Evet az. 49, 2010'da 49, 2010'da 9 milyon. 50 milyona ulaşmış yani. Sigor, sağlık sigortası bulunmayanların sayısından bahsediyorum. Bu arada bir de şeyi söyleyeyim. Sanki bir Hollywood felaket filmlerinden çıkma bir sahne yaşanıyor. Roque Tayfun'u geliyor ve e, 1 milyon kişinin tahliye edilmesini söylemişler Japonya'da. Evlerinizi bırakın kaçın demişler. Saatte 145 kilometre esen. Kasırga ya tayfun diyelim buna. 4 skalada 4 derecesindeymiş. En yüksek 5 oluyordu galiba, Evet Ve şeye doğru gidiyormuş. Bil bakalım nereye? Fukushima, Fukushima yıkıntısına gidiyormuş. Bu haberi de vererek bence bitirebiliriz artık. Bugünün 18 yaş üstü çocuklarına yaptığımız 18 yaş üstü çocuklar diyorum. Bak dikkat et. Yayın, biz de dahil. <gülüyor> biz de dahil yayınlarımızı e, gerisini sonra konuşacağız. Açık Gazete Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, uzunca bir süreden beri şiddet üzerine yoğunlaşarak konuşuyoruz. Sen de yazıyorsun ama gittikçe de zaten başka konu da konuşacak kalmıyormuş gibi bir duruma geldi. Yani son olarak işte Ümit Şahin'in hem programcımız da olan Ümit Şahin'in Yeşiller'den sen ne yapmış olduğu, Yeşil Gazete'deki röportajı, mülakatı etraflıca baktık. Konu şiddetin kökleri ve böyle acımasızlığın takası ya da mahsup edilmesi gibi algılardan da söz ediyorsun. Evet. Bunların üzerinde biraz daha konuşmamızda yarar var herhalde. Evet aslında tabii bu, bu konuya durup dururken e, başlamadım. Yani yazıları da hani, birden bir esintiyle e, öyle düşünmedim. E, tam tersine şiddetin e, günlük hayatta e, siyasal alanda giderek çok daha yakıcı bir e, şekilde e, artacağı e, sezgisiyle bu e, tartışmayı bir bir, bir bakma başlattım diyeyim. Hani o ilk kezden sonra e, da yazıldı benim ilk kezden sonra başkaları da yazdı. E, bir bir bir tür kaygı endişe e, ile hani bu mesela şey daha çok tartışılırsa belki ee, belki bir, bir önüne geçme imkanı ihtimali olur mu diye e, hiç yazarken düşünmediğim sonradan aklıma gelen e, bir yanı da olabilir hani insan korktuğu bir şeyi daha çok e, konuşur dile getirirse e, belki başına e, gelmekten kurtulabilir falan gibi e, de düşünebiliriz neyse ama çok önemli bir e, noktasındayız artık bu gelişmelerin. Ee, Ankara eylemi de e, bilmiyoruz tabii kim tarafından yapıldığı, nasıl e, henüz bütün bunlar. E, Karanlık tabii ben en azından e, dün akşam da basını izleyemedim, internete de bakamadım. E, çünkü yani Ankara dışındaydım, Kıbrıs'tan döner bir panele katılmam gerekti. Sonra da zaten vakit kalmamıştı. Bakmamıştım. Sizde var mı bilgiler bilmiyorum. Yani e? eylemin kim tarafından nasıl yapıldığına dair herhangi bir bilgi okudunuz mu bu sabah? E, e, yani gazetede. bu zaten şiddetten başka herhangi bir şey neredeyse konuşma fırsatı bulamadık. Gerek öncelikle Türkiye'de ama dünyada da şey var PKK sözcüsünün biz yapmadık evet, dediğine ilişkin de. bir şey var. Bir de işte yani iki kişinin de gözaltında olduğu. Oldu, oldu. İşte hükümet sözcülerinden de Arınç'ın bunun bir bomba olduğunu söylediği haberi var. Evet. Onun dışında ya bir de tabii Siirt'te PKK'nın saldırı sonucunda dört kadının ölmesi olayı var. Evet, o, onu da bu sabah Gazidere hızlı geçerken gördüm. Şimdi bir önemli noktanın altını tekrar çizelim. Bu şiddet dediğimiz olgu eğer bir siyasal sorunun gündeme getirilmesinin veya çözümünün bir yöntemi olarak kullanılıyorsa bir süre sonra o araçsal niteliğini kaybedebiliyor. Yani şiddet kolay kolay tek başına ve sürekli araç konumunda kalamıyor kalamıyor. Ee, güçlü, çok güçlü bir e, yapısı ve çok e, güçlü dinamikler üretebilen bir özelliği var şiddetin. Araçsal olmaktan çıkınca bir bakıma kendi dünyasını oluşturuyor. Yani bir sanki şiddetin kendisi bir amaç, hadi bırakalım amaç kelimesini, kendisi bir dünya haline gelebiliyor. En büyük tehlikelerden biri de bu. Yani siz bir eylem planlarken e, örgütseniz, işte bu yöntemi kullanan bir örgütseniz, bir eylem planlarken e, o eylemin savunduğunuz davanın hangi kısmının çözümüne nasıl bir katkı yapacağını oturup uzun uzun düşünmüyorsunuz zaten. E, hani silsile içinde e, hareket edildiğini Biliyoruz yukarıda birileri mutlaka bunun davayla ilişkisini en azından o günkü şartlarda kendi davalarına nasıl bir katkı olabileceğini düşünmüşlerdir kendilerine göre. Ama davayı düşündükleri kadar örgütün kendi konumunu, örgütün kendi o konjonktürdeki çıkarlarını da düşünmüşlerdir. Sonra aşağıya doğru inmiştir bu karar. Hani timleri vardır, şunlar vardır, bunlar vardır. Orada artık daha alt kademelerdeki insanların o şiddet eğiliminin davanın neresine hizmet edeceğini sorgulama imkanları da yoktur. Böyle bir ihtiyaç duyduklarını da düşünmüyorum zaten. Yani biraz daha şahin dilde bütünüyle kendine ait özel bir dünya ile karşı karşıya kalıyoruz. Evet, bu da şirafreninin benzeri bir durum yani, hem öyle sağlayayım. hem daha vahimi şu tabi yani o, o aşağıya doğru indikçe e, e, kendi o araçsal niteliğini de daha fazla kaybediyor sonuç ama çok vahim sonuç üzerinde hani e, nasıl e, e, hani ölümleri sadece bir acı işte insan hayatı değerlidir çerçevesinde tartışmak değil de ee, o kadar büyük bir yıkımla karşı karşıyayız ki bir tarafı yıktığınızda aslında sürekli kendinizi de yıkmış oluyorsunuz. Ee, i̇nsan hayatını yıktığınız kadar insanların bir arada yaşama imkanlarını da yıkıyorsunuz. Yani ilkeleri ve değerleri yıkıyorsunuz. Şimdi böyle bir olgu varken önümüzde bunu bütün ayrıntılarıyla en azından somut e, sorunumuz bağlamında. Küt sorun bağlamında tartışmak zorundayız diye e, e, hep söylemeye çalıştım. E, devlet şiddetinin bundan ayrı, bundan bağımsız e, bir yerde durduğunu da asla söylemiyorum. Tam tersine. Yani bunları iç içe ve, ve etkileşim içinde tartışmaya çalışıyorum. Çünkü şiddet karşıtlığı dediğiniz anda Türkiye'de ısrarla yine vurgulamaya çalıştığım bir noktadır bu. Her Geniş kesimlerin aklına özellikle Türk kamuoyunun aklına PKK şiddeti geliyor. PKK şiddeti geliyor. Yani Şiddet demek ya da şiddete karşı çıkmak demek PKK'ye karşı çıkmakla zaten aynı anlama gelir. Aslında Kürt siyasi hareketi de böyle algılıyor. Biz şiddetten, şiddet karşıtlığında, şiddeti masaya yatırmaktan söz ettiğimizde e, bizi eleştiriyorsunuz herhalde. Bizi devlet karşısında daha dezavantajlı, daha zayıf konuma düşüren bir koruma geliyorsunuz gibi bir algı var her iki tarafta. Oysa e, burada amaç bu değil. Amaç tam da işte gördüğümüz yıkıcı sonuçların nasıl önüne geçilebileceğine dair bir parça ...fikir üretmek ve yürütmek de... ...başka bir da yok bu. Evet yani... ...bu Yeşil Gazete'de... ...yayınlanan mülakatta... ...bir de... ...asıl sorumluluk kimledir diye sorulduğunda... ...şiddeti şiddetsiz... ...sona erme konusunda... Yani fizi, siyasi ve fiziki imkanların büyük bir kısmına sahip olan devletin öncelikle adım atması gereken Hiç taraf olduğunu söylüyorum. Evet. evet. Bu da altı çizilmesi gereken bir nokta olarak karşımıza çıkıyor tabi. Hiç şüphe yok öyledir. Fakat devam ediyorum orada o tam o sözü söyledikten sonra. Evet. E, her şeyin e, devlet adım atmasıyla çözülebileceğini düşünmek de bir yanılgıdır. Çünkü sadece e, devlet işte önemli adımlar attı, attı, attığında sorunun e, baş, bütün boyutları birdenbire önemsiz hale gelecek de diyemiyorsun. Türkiye 30 yılını e, yoğun şiddet tecrübesiyle geçirdi. Yoğun şiddet tecrübesinin ne gibi alışkanlıklar ve gelenekler yarattığını şimdi ...heniz tam da görüyor değiliz bence. Yani çok da farkında değiliz. Zaten kuruluş süreci, Cumhuriyet'in kuruluş süreci yoğun şiddeti içeriyor. Hani tırnak içinde kurtuluş Savaşı bir bırakalım. Toplumun kuruluş döneminde tepeden topluma uygulanan şiddet... ...devletin şiddeti yücelten bir şekilde kurulmuş olması. Şiddet olmasa bu devlet hayatta durmaz... Toplum zaten bu devleti yeni kurulan devleti çok da içine sindirmiş değil korkusuyla daha fazla şiddete yönelmiş bir kurucu elit var ve bir kuruluş süreci var Türkiye'de. Bunun da yani devletin bu şekilde kurulmuş, cumhuriyetin bu şekilde kurulmuş olması, kendini bu şekilde konsolide etmeye çalışmış olması şiddeti olağan bir siyasal araç haline getirmiştir Türkiye'de. Yönetim tekniği olarak şiddet son derece önemli bir e, noktadadır e, devlet zihniyetinde. E, bunun sadece devlet katında kalacağını söylemek mümkün değil. Öyle düşünemeyiz. Yani bir devlet katında bu kadar yoğun, yaygın şiddet var, şiddet algısı, şiddet e, olgusu varken toplumun bundan bağımsız kalacağını, bundan etkilenmeyeceğini düşünmek de mümkün değil bu kuruluşta ki kullanılan yoğun felsefi olarak da sızmış olan şiddete istiklal mahkemelerinin yargılamalarını da dahil ediyor muyuz mesela? şüphe yok yani o evet. çünkü adaletsizliğin bu kadar açık uygulanması herhangi bir araçla örtülmesi örtülmeye çalışılması durumu değiştirmiyor yani siz bir mahkeme eliyle bu tasfiyeleri, ölümleri yapıyorsunuz, gerçekleştiriyorsunuz. Sanki bu şiddet değilmiş gibi düşünemezsiniz. Zaten toplum da öyle düşünmüyordu. Evet. Yani i̇stiklal mahkemeleri zaten aslında bir tür ne bileyim herhangi bir askeri birlik gibi düşün, düşünülmüştü. geniş kesimlerin zihninde Kürtlerin, dindarların kafasında İstiklal Mahkemesi. Bir askeri birim işte elinde silah taşıyor değil ama aynı sonuca varıyor. Yani hani bir silahlı birimin, bir askeri birimlerinde silah var. Bunlar da güya hukuk ve kalem tutuyor görünüyorlar ama öyle değildi. Hukukçu ve yargıç bile değil. Değildi. değildi. Yani dersin aşını tabii bu doğrudan kıyım çapında şiddetin kullanıldığı örneklere gelirsek zaten... Hani şimdi programı bunlarla bitirmek zorunda evet. kalacağız. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin 1915'te başladığını düşünenlerdenim. Yani 1915 Ermeni soykırımıyla başlayan bir süreçten söz ediyoruz. Soykırım var geçmişinde ve bu soykırım daha sonra da uzun süre tabulaştırılmış, üstü kapatılmış hatta soykırıma uğrayanlara karşı başka tür şiddetlerle devam ettirmiş Yani fiziki, manevi, inkarla vesaireyle devam ettirmiş. Sonra Kürt isyanları ardından tabii 6-7 Eylül'ler vesaire vesaire. 1960'a geldiğimizde 60'er ya da Eylüllerin sonuna 60 bittiğinde muhafızakarlara karşı idamlarla başka tür bir boyuta taşınmış. Ee, 45 yıllık şiddet tecrübesi fiziksel şiddet tecrübesi diyoruz korkunç fiziksel şiddet tecrübesi ama aynı zamanda devleti kuran zihniyetin çok temeline yerleşmiş çok merkezine yerleşmiş bir olgudan sözü diyoruz şiddet dediğimizde şimdi buraya kadar e, şimdi yaydığımızda meseleyi biraz şimdi dağıtmış oluyoruz tabi. E, bu konuyu konuştuğumuz her e, platformda, her e, ortamda e, konunun dağılması ihtimali zaten yüksek bir risk olarak var. Buna da hep dikkat çekiyorum. Bunlar nasıl kurtulabiliriz tabii evet. yani. Evet yani burada yine e, söyleşiye dönersek bir evet. yöntem olarak e, şiddetin bir yönetim tekniği olarak yöntem mücadele yöntemi olarak kullanılmasını redden ilkesel bir tutum olarak söylemiştin ve bunun nasıl önüne geçileceği konusunda bir yöntem önerisi getirilebilir mi? Şimdi şöyle diyeyim aslında modern dünya modern devlet şiddet üzerine kurulmuştur daha doğrusu şiddet modern devletin kurucu unsurlarındandır bütün modern devletlerde bu biçimde vardır ama modern devleti kendisinden önceki çağda mevcut olmuş siyasal örgütlerden örgütlenme taktiplerinden ayıran başlıca unsur, başlıca özellik, şiddeti meşru olarak kullanma yetkisini tekelinde tutmasındır. Yani modern devlet şimdi yaşadığımız içinde bulunduğumuz devlet çekti meşru şiddet kullanma tekeline sahiptir. Kendisi dışında hiç kimsenin şiddet kullanmasına izin vermeyen bir yapısı, yapıya sahiptir. Bu böyle dediğimizde tabii tam anlaşılmayabilir ne kastettiğimiz? Çağ ile kıyaslandığında daha açık görülebilir aradaki fark. Ortaçağ'da herkese silah taşıma etkisi, savaş baronları vesaire var. Yani öyle merkezde askeri ve polisi olan bir devlet yok. Ee, i̇lk defa bu modern devletle de gerçekleşti. Modern devlet şiddet tekerine sahip olduğu Böylece toplum içinde insanların birbirlerinin boğazlamalarının önüne geçti. geçti İç çatışmaları cinayetle silah, e, ölüm oranlarını büyük ölçüde düşürdü. Bu bir gerçek. Ama e, öte yandan şiddeti de toplumsal yaşamın devamının garantörü haline getirdi. Yani şiddetsiz devlet şiddetinin bekçiliği olmadan ...günlük hayatı sürdürme fikrimiz, duygumuz kayboldu. Alternatifi nedir sorusuna gelmek için evet. sadece özetle e, anlattığım bunları. Şimdi biz bundan nasıl kurtulabiliriz? Elinde şiddet araçları olmayan bir siyasi model oluşturulabilir mi? Toplum şiddetin garantörlüğü olmadan hayatını sürdürecek bir model geliştirebilir mi? Bu tartışma da e, önemli bir tartışma. Bununla ilgili de daha önce yazdıklarım da var. E, ama ufukta görünen böyle bir model yok. O halde e, alternatifiz, e, alternatifler arasında bir tanesi öyle çıkıyor benim e, gözümde. O da e, devletin şiddet kullanma yetkisini, şiddet aygıtlarını bir önemli düşünürün John deyimiyle hani şeffaf bedenler haline getirmek. İçeriksiz bedenler demek diyor buna. Ya yani o kadar şeffaf olacak ki o kadar gözümüzün önünde denetimimizde olacak ki şiddet aygıtları şiddeti toplumun yönetiminin baş başat baş aracı veya tekniği olarak kullanamasınlar. Yani bu devlete ilişkin kısmında söylediğimiz bu modern devlet şiddet bahsinde alternatifler nedir sorusuna verebileceğimiz yanıtın çok çok özet bir şekliydi. Ama bir yandan örgütlü silah, silahlı mücadeleye dayalı iç çatışmaların e, şiddetini nasıl sona erdirebileceğimiz konusunu aslında sizlerle bu radyoda da çok defa konuştuk. Evet. Yani işte bir zorunlu ve geçici bir kötülük olarak devletin içinde tek eline sahip sürdürmesine baktığını söylüyorsun. Evet. Da, ama daha geniş bir alanda uygulanmasını da savunamayız. Zorunlu olarak katlandığımız bir kötülüğün diyorsun. Buna karşılık ama hala henüz bir alternatif geliştirmek imkanına sahip de değiliz. Evet. Yani bütün şiddeti bütünüyle ortadan kaldıracak. Daha doğrusu e, elinde polis ve asker olmayan bir devlet modeli yok ufukta. Ama elinde asker, polis, mahkeme, istihbarat birimleri ol, olan devleti e, saydamlaştırmak için imkanlar var. Bunlarda da tabii nereye kadar başarılı olunabileceği her toplumun kendi durumuna göre değişir ama... Ben yine e, meseleyi demokratik siyaset ve demokratik yönetim noktasına getiriyorum. Evet. Ya yani orada devlet e, aygıtı, devletin sahip olduğu şiddet aygıtı ve araçlarının kullanımı konusunda denetim, şeffaflık ve sürekli kamusal gözetim nasıl kurulabilir sorusu önemli. Aksi takdirde bu şiddet aygıtlarını her iktidar, dev demokrasilerde de başka yerlerde de fark etmez yani otoriter sistemleri de zaten açıkça böyledir ama demokratik sistemlerde de e, her iktidar bu şiddet aygıtlarını ve onların sahip olduğu imkanlarını kendi muhaliflerini biraz sindirmek için kendi taraftarlarını rahatlatmak için kullanır yani bu, bu bir işin doğasında var diyebiliriz. O nedenle şiddet kurumunu, devletin şiddet aygıtlarını ve kullanma e, modalitelerini, şekillerini sürekli yaygın bir demokratik denetime, bir kamusal gözetime tabi tutmak görünüşteki en makul e, şiddetin etkilerini azaltmaya yönelik en etkili e, yöntem olarak karşımızda e, duruyor. Evet peki bir de şey var tabii yani bu mesele şiddetten kaynaklanan bütün bu korkunçlukları ötekinin yaptığını düşmanın yaptığını gösteren buna medyada da rastlıyoruz. Evet. Gerek yerleşik medyanın neredeyse tamamına yakın bir kısmında ama Kürt meselesine yakın duran medyanın da PKK'da kaynaklandığı düşünülebilecek şiddet eylemleri karşısında da sessiz kalması gibi bir evet. durum da var bu. Evet. Yani bunun da ciddi bir sinizm tehlikesi getirdiğini, sinizme yol açabileceğini bir evet. risk olarak söylüyorsun. Evet, evet. şimdi... Hani siyasi düşünce açısından benim e, sadece siyasi düşünce açısından değil kişisel e, hayatlar açısından da, ilişkiler açısından da çok yıkıcı bulduğum e, iki önemli tehlikeden birisinizim. Diğeri nihilizmdir. Yani bunlar beni çok ürkütür. Yani evet. Bunlar e, e, hani başka insanları da ürkütür mutlaka. Ama bu ihtimaller rastladığında bu ihtimaller karşıma çıktığında orada bir başka teyakuz haline geçiyor zihnim e, falan. Yani şiddetin de bu nihilizm ve sinizm e, üretme konusunda çok çok güçlü bir kaynak olduğunu düşünüyorum. E, pek çok alanda karşımıza çıkabilir bu iki e, tehlike, bu iki tuzak diyelim. Ama şiddet söz konusu olduğunda ve şiddetin mesela Türkiye'deki gibi bir çatışmayla bağlantılı yaşandığı durumlarda şiddetin yükselmesi, tırmanması, kutuplaşmanın artması söz konusu olduğunda e, insanlarda yani o taraf tutma haliyle birlikte şiddete karşı e, tutum da e, bir şekilde öyle, hani ilkesel olmaktan çıkıp araçsal ve konjonktürel hale gelebiliyor. Demek istediğim şu çok uzun bir cümle oldu ben de başını kaçırdım. Ee, şöyle demek istediğim şu, ee, aynı hani bir şiddet var ve artık her aşamada çözüm uzaklaştıkça kutuplaşma artıyor, yakınlaşıyor. Kutuplaşma yakınlaştıkça şey arttıkça tarafların şiddetten başka çıkış yol olmadığı şeklinde bir algıya kapılmaları daha fazlalaşıyor. Tabanları da bu yönde fanatikleşiyor. Şimdi böyle bir ortamda mesela Ankara eylemini e, PKK yapmış olsa, bilmiyoruz daha, ben e, bundan önceki tecrübelere bakarak e, şunu söyleyebilirim ki, Pek yakın duran, Hadi onun içinde olanları bir kenara bıraktım. Yakın duran, sempatiyle bakan insanlar da bir şey sonra bunun çok da işte üzerinde durulması gerekmeyen bir elam olduğunu söyleyeceklerini unutturmaya çalışacaklardır. Ya aynı şeyi devlet tarafı için zaten çok daha fazlasıyla söyleyebiliyoruz evet işte o elimde değindiğim başta senin de söylediğin acımasızlığın takası ya da masumluğu bu kelimeyi çok önemsiyorum yani bunu e, e, kendim hani herhangi bir yerden e, alarak değil ama vardı Adorno'dan ilhamla yazdığımı açayım, açıklayayım onu da e, şöyle e, bir örnek veriyordu 2. E, Dünya Savaşından sonra Alman toplumunun Nazilerin yaptığı Yahudi soykırımını bir şekilde unutturma çabası vardı. Yani ya bunu artık konuşmayalım bunu konuşmayalım hoş değil iyi değil falan işte bir doğal afet gibi geldi geçti. Gibi bir tutum çok yaygındı Alman toplumunda. Adorno 1950'lerin sonlarında bu duruma ilişkin bir yazı yazıyor ve o duyguyu o halini yani çok sert eleştiriyor tabii. Ee, Alman toplumda o zaman yaygın olan bir eğilim de şuydu. Ee, diyorlardı ki tamam biz e, Naziler savaşı başlattı Alman halkı adına savaştı. Ee, soykırım da yapıldı. Kabul. Ee, işte, yani Yahudiler de öldürüldü. Kabul. Ama biz de yeterince zaten bedel ödedik. Nasıl? Müttefikler savaş bitme, savaşın bittiği belli olmasına rağmen yani nazilerin artık direnemeyeceği anlaşıldığı tarihte 1945'in e, o savaşın ilk ayları oluyor galiba işte evet. Mayıs'ta bitince e, bombalamaya devam ettiler Almanya'yı diyorlar ve en, en ağır e, bombardıman yiyen e, kentlerden biri evet. Dresden Dresden işte Dresden e, bizim kefaletimizdir diyorlar. Yani tamam bizimkiler soykırım yaptılar ama işte başımıza da Dresden gibi bir felaket geldi. Yani Holocaust'la Dresden'i birbirine mahsup edelim bu meseleyi kapatalım diyorlar. Kapatalım evet. Şimdi burada... <gülüyor> burada da ben hani şiddetin yarattığı böyle bir mahsup e, zihniyetinin ya, ya, sizi, bizim, ya onlar işte şunu şunu yaptılar. Tamam ama bu da şunu şunu yaptı. Zaten bu sonu olmayan bir döngü haline geliyor. Yani bu bu mantığa kapıldığınız anda e, sizin yaptığınız bir kötülüğün daha kötüsünü biraz sonra başkaları da yapacak büyük ihtimalle. Ya yani karşı tarafta yapacak. Siz ona atın, kendi kötülüğünüzü olturmaya çalışacaksınız. Siz bir kötülük yapınca o diğeri diğer taraf başka kötülüğü olturmaya çalışacak. Bu korkunç bir döngü ya, yani. korkunç bir kısım yani. Evet esas olarak yani işin özü tamamen ilkesel olarak kayıtsız şartsız ilkesel olarak şiddete karşı çıkmaktan. Şiddet karşısında bu böyle bir tutum takınmak. Tutum, duruş almak. Evet duruş Etik. almaktan yoksa hani bu söyleşide de vurgulamaya çalıştım. bu tartışmaya da fazla aşina değiliz yani ne yazar çizer dünyamız bu boyutlarda tartışabiliyor ne toplum buna fazlaca aşina yani şiddete karşı çıkmak e, şu gün şu şartlarda ey pekeke hadi çık git bırak her şeyi ne yaparsan senin varlığın bir günah demek değildir zaten e, devlete senin polisin var sen büyük bir günahkarsın at bırak polisini işte feshet ve tepsini demek değildir Bunların da içerildiği çok geniş bir tartışma alanıdır, bir fikir, bir tefekkür konusudur. Onu e, hani çok dağılmadan, e, biraz e, günlük soru, biraz değil, esasen günlük hayatta, siyasal hayatta yaşadığımız korkunç sonuçlarla birlikte tartışırsak, bence e, toplu, yani hem düşünen, yazan, çizen kesimde hem de karar mercilerinde, ee, bir, bir etkisi olur Böyle bir umudum var evet. Zayıf da olsa Peki çok teşekkürler Mithat Rica Gün aydın olsun diyeceğim ama Hakikaten biraz ağır başlıyor <gülüyor> Gene de yani. diyelim ama ya, diyeceğiz <gülüyor> Çok teşekkürler Mithat Sancar'la Hayat, Hukuk ve Siyaset üzerine konuşmalar Evet, şimdi bir ara veriyoruz. Saat 930 iki dakika geçerken ve arkasından da konuklarımız olacak. 24 Eylül'de büyük bir dünya çapında eylem var. Hareketlenen gezegen eylemi, iklimi değil sistemi değiştirmek için e, bununla ilgili olarak da... E, İki konuğumuz olacak. Greenpeace'ten Pınar Aksoğan ve Küresel Eylem Grubu'ndan Nuran Yüce. Hem bu iklim durumunu hem de 24 Eylül eyleminin niteliklerini biraz sohbet etmek, konuşma fırsatı bulacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.30 5-6 dakika geçiyor. Biraz önce de Sözünü ettiğimiz gibi konuklarımız var. 24 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de yapılacak miting ve konser ama yalnız Kadıköy'de değil. Tabii bütün dünyada da aynı anda küresel iklim değişikliğine karşı harekete geçen gezegen, hareketlenen gezegen mitingleri var. Dünyanın bir parçası olarak. Şimdi onun üzerinde özellikle de Türkiye'deki neler olup bittiğine dair iki konuğumuz var. Biraz önce söylediğimiz gibi Nuran Yüce Küresel Eylem Grubu'ndan bu eylemi düzenleyenlerden ve Greenpeace'ten de Pınar Aksu'anla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Nuran istersen seninle başlayalım epeydir. Bu işle uğraşıyorsun. <gülüyor> evet. İklim değişikliğini durduruncaya kadar da uğraşacağız. Ee, başka bir seçeneğimiz yok. Ee, aslında bu organizasyona açık radyo dinleyicileri çok yabancı değil. Ee, 2009'dan itibaren uluslararası bir organizasyon var. 350 etrafında şekillenen. Ee, derdimiz şu. Atmosferdeki karbondioksit oranının e, 350 milyonda 350 parçacığa indirilmesi. Şu anda 392 ppm'de. Ee, i̇lk kez 2009 yılında Birlikte hareket etmeye başladık 350 hareketiyle yani 350 hareketinin ilk dünya çapında sokağa çıkış tarihiydi 2009 yılı arkasından 2010 ve 2011 diye devam ediyoruz her yıl işte katılan ülke sayısı artıyor yapılan etkinliklerin sayısı artıyor geçen sene 188 ülkede 7200 tane etkinlik olmuştu. E, gezegendeki en büyük e, o güne kadar yani geçen seneye kadar gerçekleşen e, en yaygın, en siyasi içerikli eylem olarak tarihe geçmişti. E, umarız bu yıl da aynı e, şeyi gerçekleştiririz. Şimdi 160 kişi çıkmış. Zaten. Evet, bugün ben de sabah baktığımda 168 ülke e, şey yaptırmış, kayıt yaptırmış. Tabii bunun yani 168 ülke dediğimizde e, her bir ülkenin içerisinde bir sürü şekilde yani e, binlerce eylem kayıt aynen. yaptırmayan son anda yapan ülke. Kadar da olabiliyor, o şekilde artabilir o yüzden sayı. Evet. Bildiğim kadarıyla geçen sene bir tek Kuzey Kore, ulaşılamamıştı. Belki bu sene onları da dahil ederiz... Bu sene ilginç bir şey Libya'da mesela, o kadar karışıklığa rağmen Libya'da olacakmış. Hımm. Evet. Evet. Evet oluyor, olması çok doğal zaten. Örneğin Bil Maki bunda ilk 350 bu senki çağrısını yaparken bize ilham veren Orta Doğu'daki hareketlerden bahsediyordu. Mısır'daki örneğin aktivistlerin iklim adaleti aktivistlerinin de Mısır'daki ayaklanmalarda ne kadar aktif rol aldığından, ne kadar iç içe geçmiş mücadeleler olduğundan bahsediyordu. Evet, zaten ayrılamaz bir parça. Ha, ne geldi yani ikisi? Artık dünya çapındaki mücadelede. Ee, yani iklimden e, bütün adalet, barış evet. ve adalet mücadelesini ayırmanın imkanı kalmadı. Zaten fiziken de e, öyle bir çok başka bir şey konu da olamaz galiba. Zaten... Güvenlik tehdidi de var e, iklim değişikliğinin içinde. Bir yandan da öyle bir durum var. Hani göç, iklim değişikliğinden kaynaklanan göçler onun oluşturduğu güvenlik sorunları. Özellikle yani bizden uzak olsa da küçük adı devletlerinde yaşanacak e, iklim değişikliğinden kaynaklı sular altında kalacak olmaları. Amerika'da ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Aynı şekilde Orta Doğu'da en fazla etkilenecek ülkeler Akdeniz Havzası'nda iklim değişikliğinden. E, ve bunlar çok ciddi etkiler doğuracak. Libya'da da e, böyle bir gelişme olmayacak. ...aslında hmm. çok da şaşırtıcı değil. Aslında şey var tabii, bu, bir de bu güvenlik söylemi altında konuşulmaya çalışılması, iklimin de bu güvenlik e, boyutuna sokulmaya çalışması bir tehlikesi de var. Çünkü o zaman devlet ulus devletler güvenlik kapsamına giren konulara güvenlik aygıtlarıyla çözüm bulma evet. yoluna gidiyorlar... ...ve oradan geri de adım atmak çok zor e, nispeten. Yani kişisel olarak hani ben e, bu işin güven, mesela göç konusunu güvenlik konusu olarak değil de insani, i̇nsani bir evet. e, konu evet. olarak niteleyip onun üzerine... Gitmek belki daha pozitif mesaj verebilir hani lus devletlerin tekeline bırakmamak adına. Evet yani mesela iki tane küçük yani Türkiye'de medya'da görünmeyen ama küçük olmak şöyle dursun muazzam korku ve kaygı verecek berber elimde bir Guardian'da mesela dün okuma fırsatı bulmuştuk işte Asya Kalkınma Bankası yani 2010 yılında 30 milyon iklim mültecisi olduğunu söyledi. Şimdi bu 30 milyon insanın yerinden yurdundan başka yerlere gidip bir de onların kabul edilmesi evet. ya da daha doğrusu püskürtülmesi mecburen çünkü aynı kaynakları paylaşacak insanlar açısından çok büyük bir yani güvenliğin filan çok ötesinde yıkımın habercisi olduğunu söylüyordu ve bu Asya Kalkınma Bankası gibi gayet işte yerleşik düzenin temsil ettiği kurumlardan biri tarafından geliyor. Çok büyük bir Asya sadece Asya kıtasından bahsediyoruz ki bu işte büyük çölleşme, seller ve benzeri felaketlerden dolayı. Bu bir parçası bir ikinci haber de şeydi mesela e, iklim atlası mı çok e, şimdi şu anda elimin altında değil haber ama. E, yani bu konularla uğraşan bir Britanya kuruluşunun %15'lik bir kayba uğradığını Kuzey Kutbu'ndaki buzların Buzum. ölçmüş olduğunu. Bunun da bu, yani 15 senelik bir süre içinde %15'lik bir kayba. Yani görülmemiş bir hızla erimekte ve o zaman iklim mültecilerinin sayısının artık ya milyarlara varacağını söylüyor. Aslında bütün raporlar e, hep enlerle başlar durumda. Ee, geçtiğimiz işte e, 10 yıl e, işte 100 yılın en sıcak yılı oldu. Geçtiğimiz 2010 yılı e, işte geçtiğimiz 10 yılın en sıcak yılı oldu. En kurak yılı yaşıyoruz. En sıcak yılı yaşıyoruz gibi hep enler üzerine kurulu raporlar artık. Yani bu enlerin e, sonu gelmez durumda. Çünkü e, yani sıcaklığın artışına ilişkin herhangi bir geri adım atılmadığı noktada tabii ki çok doğal olarak. Kuzey Kutbu'nun buzullarının erimesi, e, seller, tayfunların e, şiddetinin oranının artması, kuraklığın e, artması hep bunlar birbirinden çok bağlantılı şeyler ve beklenmedik şeyler değil. Bu anlamıyla da bunların yaratacağı ekonomik, sosyal... E, insaniye açıdan ve diğer canlılar açısından yıkımların boyutları her bir raporda daha bir şey aç, e, görünür hale geliyor. Somali'yi yaşadığımız en yakın Hı -hı. örnek ve yani cidden e, şey durumunda çıkan haberler dehşet uyandırıcı noktada. E, dağ mülteci kampına e, ulaşmak için e, insanlar aylarca yürümek suretiyle. Evet, okuduğunda evet insanın tüyleri diken diken oluyor. Bir kadın 35 gün boyunca kampa ulaşmak için yürüyor e, ve 3 tane çocuğu bu uzun ve acılı yürüyüşe dayanamadığı için yolda ölüyor. Bunun ötesinde artık söylenecek laf evet, evet. şey Geçen şöyle bir haber vardı mesela Radikal gazetesiydi sanıyorum yok Radikal değil başka bir gazete tam hatırlayamadım ama kapağında Somali'de işte bu Türkiye'nin yardım Çabası çok büyük. Beğeni beğeni demiyorum ama acayip <gülüyor> popüler bir şekilde Bir şekilde medyada çok fazla yer buldu. 489 milyon dolar yardım yapıldı. Hatta Mogadisu'da açtık bitti falan gibi ifadeler <gülüyor> de vardı. Içinde. Başbakanın ziyaret manşeti. ettiği kampta şu laf ne kadar şeydir ilginçtir. Buradaki sorunu çözün talimatı <gülüyor> veriyor. Evet yani. harika orası yani. ama şurada şöyle bir şey var orada ee, öte şey yandan şey Türkiye'nin iklim politikalarına yani. baktığımız zaman Türkiye'de şu anda e, karbonla eşitlenmiş sera gazı emisyonu kişi başına 5 e, ton. Yani Tabii. dünya ortalamasının üstünde. Tüm ülkelerin arasında zaten karbondioksit yoksit hızlı en fazla olan ülke Türkiye'de. Aslında %98 bu enler arttıkça e, önlemler en enler kadar he. çok artmıyor. Çünkü son 3 seneye baktığımız de, iklim ile ilgili hmm. özellikle Türkiye'nin işte Kyoto'ya tarafı olmasından sonraki süreçte ne dünyada ne Türkiye'de karbon alımların azaltımı ile ilgili çok ciddi adımlar da atılmadı. Yani bu Hiç da aslında da 24 Eylül'ün önemini daha da... Türkiye'nin e, ama bir de şöyle bir şeyi var. Türkiye aynı zamanda Kyoto ek bir ülkesi. Yani özel şeyleri var. Evet, e, hesapta onları sonradan soktu ama yani bu konuda e, adım atmakta yükümlü ülkeler listesi. 2012 sonrasında zaten adım atmak zorunda. Hani e, tabii atacak... 2012'ye kadar da aslında zorunda. Yani 2012'ye kadar atmak zorunda değil. E, Kyoto protokolüne göre atmak zorunda değil. Ama 2012'den sonra At, yani artık şöyle, yani cezalar gelmeye başlayacağı zaman Türkiye'ye karbondioksit alımlarının artışından ceza, dolayı. Ya şimdi o şöyle yani ceza olarak tam e, ceza gelmesi söz konusu olmayacak ama... Hala ek bir ülkesi listesinde olduğu için sorumluluğu kabul edilen ülkeler arasında. Türkiye yani kendisini herhangi bir yaptırımı yok tabii ki Kyoto'da adım atmazsa. Evet. Ama e, hiçbir ülkenin böyle bir yaptırımı yok aslında. Ama bunların arasında Türkiye ve şu anda dünya ortalamasında üstünde. Tabii 2020'de ise Avrupa Birliği ülkelerinde e, birinci sırada yer alacak. Neden birinci sırada yer alacağına bakacak olursak işte bu örneğin Gerze kömürlü termik santralini yaparsa... Bu adım yolunda ilerlemeye başlamış demek. Evet onu zaten Ümit Şahin'le burada hesaplamıştı Ümit. <gülüyor> e, ve sadece bir tek santralle zaten 3'te e, 1 oranında Tabii. ne artırıyordu. Yani 50 salınları. tane neredeyse 50 tane planlanan termik santral Hı. ver kömür ve bunların 50'si de yapılırsa zaten %50 oranında artacak karbondioksit salınları. Evet. Çok Hı. ciddi rakamlar bunlar. Çok ciddi rakamlar bir de AB'nin ortalaması düşüyor. 10,5 mesela e, ton kişi başına karbon Hı. emisyonu. Türkiye'de şu anda 5 ton işte sizin verdiğiniz rakamlarla ilgili Somaliye Türkiye'nin yaptığı yardım mı aslında şey diye düşünmek lazım iklim borcunu ödüyor ama yapması gerekenlerin aslında yüzde birini bile yapmış değil yani böyle oranını bilmiyorum ama sonuçta enerji politikalarını çılgın projelerini Türkiye devam ettirdiği süre içerisinde bir tane Somali değil. Yüzlerce Somali aslında bütün dünyanın genelinde bir Somali ya da farklı bir boyutuyla, iklim değişikliğinin farklı bir boyutuyla göreceğimiz bir e, kaos ortamı yaşayacağız. Bu anlamıyla hızla enerji politikalarını değiştirmeleri gerekiyor. hızdan çılgın projelerden uzaklaşmaları gerekiyor. Evet, Biz... da, bu modernist projeler zaten... E... Ancak ama güçlü bir karşı ile mümkün evet, olabileceği tamam. için... Buradan bu da 24'ü e 24 şey, Bir tek şey söylemek istiyorum yalnız. Kyoto'dan yükümlülükler derken... ...çok çarpıcı bir bilgi de şey de... ...en dünyanın çevreci ülkesi... ...ülkeleri arasında daima görmeye alışık olduğumuz Kanada. Mesela bu son bitumen petrolleriyle beraber... Ve %30 arttırmış karbon salımlarını. Yani Kiyote'ye ya taraf ve uygulamakla yükümlü bir ülke. Bunu gözlerden gizliyorlar ama şu, an, şu anda dünyanın en büyük kirleticisi, belki de bir numarası olmuş durumda. Halbuki lafta, lafızda tamamen aksi yapılmış. Evet, giderek artıyor emisyonlar. Giderek artıyor. Gün geçtikçe azalması gerekirken artıyor. Yani evet. 2012 sonrası aslında burada da önem kazanıyor. 24 Eylüllerde tüm dünyada sesimizi evet. daha fazla çıkararak daha fazla sorumluluk kalmalarını sağlamamız gerekiyor. Evet gelelim şimdi 24 Eylül'de neler e, olacağı. 24 Eylül Cumartesi miting ve konser evet. vaziyeti var. Biraz bu konuda bizi aydınlatır mısınız? 24 Eylül'de cumartesi günü saat 2'de buluşuyoruz Kadıköy'de, Etbalık Kurumu'nun önünde. Dinleyenler için biraz daha tarif edelim. Etbalık Kurumu Haydarpaşa'nın hemen şeyindedir, ön kısmındadır. Numine Hastanesi'nin biraz aşağısı, Kadıköy'e giriş noktası. Devam Oradan <gülüyor> yürüyoruz meydana doğru. Ondan sonra saat 3 gibi konserler başlıyor. Saat 16'dan itibaren evet. miting konuşmalarımız Olacak. olacak. Konser. Konserler var, bajer var, ilk ayakkaya var, konserler verecekler. Orada çeşitli değişik aktivitelerimiz evet, olacak. Sürprizlerimiz, <gülüyor> sürprizlerimiz olacak. olacak. Peki bu şeyle termik santral ve benzeri eylemler halinde zaten Türkiye'de. Hı -hı. Onlarla bir bağlantı durumu... Şimdi en somut Nasıl? ve canlı yaşadığımız gerze evet. var. E, çünkü bir yandan da e, bu iklim meselesi aslında bir sürü mevzuda böyledir. Ama e, bu enerji politikaları yani HES, e, nükleer, e, termik yapılması e, istenen bölgelerde çok ciddi direnişler söz konusu. E, i̇nsanlar yaşam alanları yani daha çok... E, yerelde olanlar, e, doğayla daha fazla iç içe yaşayanlar e, doğal alanları korurken aslında kendi yaşamlarını koruyorlar. Bu anlamıyla oradaki dirençler çok daha şey e, görünür nitelikte. E, Gerze'de biliyorsunuz e, uzun zamandan beri bir işte termik santral kurulma isteği vardı ve son dönemde bunun son taş çalışmaları bilmem ne başlatıldı ve e, köylüler e, orada yaşayanlar e, bunu istemediklerini bir sürü yöntem deneyerek ifade etmeye çalıştılar. En sonrasında ise e, işte şirketin sondaj yapmasına engel olmaya çalıştılar. Ama şirketin çıkarlarını burada kim savundu? Devletin güçleri, kolluk güçleri, jandarma ve polis çok ciddi bir şiddet uyguladı. Evet, Anadolu insanlara... Holding adını da söyleyeyim. Evet, yani Anadolu Fes, Holding. Ama pek çok başka alanda da yatırım yapan Anadolu Holding. Ee, bu anlamıyla bizim mitingimizde Gerze'den arkadaşlarımız olacak. Ee, kürsümüz onlara açık olacak. Gerze'de e, ama sürekli bir direniş var. Yani kamp alanı orada bir direniş alanı mevcut ve burayı bırakmıyorlar. Ama yine de e, ...mitingde e, e, bizlerle birlikte olacaklar. Zaten biz mitingimiz boyunca da e, sadece Gerze değil Türkiye'de az önce Pınar'ın da söylediği... E, ...50'ye yakın termik santralin yapılmaması. Bunlar yeni yapılacak olanlar. Biz aslında uzun zamandan beri var olanların belli bir dönem içerisinde... ...oradaki çalışanlara yeni iş alanları sağlanarak zaten kapatılması talebinle... E, bu çok önemli bir e, e, bağlantı noktası. Çünkü e, zaten e, dünyada artık bilimsel olarak herhangi bir tartışma konusu olmayan e, bir mesele bu. E, kömür yakıtlı şeyin evet. bu 350'ye geri dönmek için 350'lik bir atmosferdeki karbondioksit oranına ulaşmayı tamamen engelleyeceği dolayısıyla bilimsel olarak açıkça ortaya konmuş, kanıtlanmış durumdaki 15-20 yıllık bir süre evet. içinde bütün termik santral, mevcut termik santrallerin tedricen kaldırılması ve yeni bir tane bile yapılmaması Temel olarak konduğu bir noktadayız. Bu konu yani şey kısa vadeli gibi. enerji çözümleri olduğu sürece de aslında bu sıkıntı devam edecek. 50 kömürlü termik santral çok ciddi bir sıkıntı yani ve yani deyin. sadece şey de değil. Bu hani e, başka şeylerle, kelimelerle de aslında ifade etmek mümkün bunu. Örneğin Gerzen'in burada Taksim'deki yürüyüşü yapılırken şöyle tepkiler, "Teknolojiye niye bu kadar karşısınız? Termik santral mesela çok ileri teknoloji <gülüyor> bir şey değil." yani. yani. E, asrı devirmiş bir e, şey var geçmiş var hani onu bırakalım kenara hani teknoloji çok böyle ...teknofiks çözümlerden e, yana olmak gibi durmasın ama hani Türkiye'nin mevcut güneş veya rüzgar enerjisi potansiyeli hem sizin dediğiniz gibi yaratacağı iş istihdam bakımından hem de sizin dediğiniz gibi devamlılık yani sürdürülebilir sürekli enerji ihtiyacını karşılama okumunda aslında çok daha akla yatkın mantığa da yatkın. Aslında çok çözümler. ironik bir durum var orada. Mesela e, şu anda işte Çanakkale'de de çok ciddi bir termik karşıtı mücadele evet. var. Keza Sinop'ta. Buralar Türkiye'nin en fazla rüzgar potansiyeline sahip olan şehirleri. Evet. Yani bir de böyle bakmak lazım. Neden buraları yapıyorsunuz? Hiçbir yere yapılmasın ama hani en fazla rüzgar potansiyeline sahip yerde termik santral kurmak aslında bir göstergedir. Yani bunu belki de insanlar bilmiyorlar. İleri teknoloji nedir onu da bilmiyor olabilirler. Belki de daha fazla iletişimini yapmamız lazım. Belki 24 Eylül'de hep birlikte oraya gidip daha fazla rüzgar güneş istediğimizi söylememiz lazım. Evet. Bu bilmemekten mi yoksa belki de bilmek istememekten de kaynaklanan da bir şey var. İnsanların bu kadar büyük boyutlu bir felaketin felaketle yüz yüze bulunmaktan dolayı da kalbim e, haklı değil ama kısmen anlaşılabilir, anlaşılabilir bir evet. tepkileri olduğunu da söylemek lazım. Ama yani bu yalnız yenilenebilir enerji meseleleri işte jeotermali de aralarına koyabiliriz bunların ee, sadece bir daha iyi bir çözüm olduğunu değil mevcut tek çözüm olduğunu evet. bunun dışında zaten evet. bırakacak bir dünya kalmadığını belki de yeterince evet. altını çizerek vurgulamamız gerekir daha fazla. Evet bunu vurgulamak lazım. Yani ilk elden bu e, oranın düşmesini istiyorsak evet enerji kaynaklarını çok radikal bir biçimde değiştirmek lazım. Ama bu yeterli olmayacak. Bunu bilmek lazım. E, daha çok toplu taşım demek lazım. E, daha fazla yalıtım demek lazım. Daha fazla enerji tasarrufu, enerji verimliliği demek Birincisi lazım. Birincisi bir kere belki de enerji, enerji tasarrufu. Yani biz bu şekilde yaşamaya, bu büyüme, tırnak içindeki büyüme. ...eğrisiyle geleceği yaşatmanın çocukları ve hele torunları mümkün olamayacağını açıkça ortaya koyan pek çok rapor var. Yani bir çünkü... örnek vereyim rapora da değil mesela hani bu konudaki yaklaşım hani bir ay önce falan bir haber verdik biz burada işte 35 yaklaşık, ışık yılı uzaklıkta yaşama uygun olabilecek bir gezegen keşfedildi haberi gider miyiz gidemez miyiz tartışması yapılırken. Ee, ...bu habere ben iki hafta içinde... ...beş veya altı ayrı kaynakta rastladım. Yani... <gülüyor> e, ...mevcut olandan... ...umut kesme durumunda mı acaba... E, ...medyada diye düşündürüyor insanı. Bana gidecek başka bir evimiz olmaz 35 ışık yılı... Işte ...onu bir lazım. daha vurgulamak altını çizmek lazım. Öyle kolay böyle şıp deyince bir yer değil... ...35 ışık yılı mesafe. O teknoloji yok henüz bildiğim kadarıyla. İnsansız hava araçlarıyla. Bizimkisi gidelim. gidemiyor henüz. <gülüyor> evet şimdi o zaman... E, yavaş yavaş da bitirebiliriz ama bir kez daha şeyleri yani bir kere nereden bilgi edinebileceklerini bu eyleme mümkün olan en canlı katılımı evet, arzu sen... ettiğimizi söylememiz lazım. Evet. Küresel Eylem Grubu'nun web sitesinde e, ulaşılabilir. E, onun dışında eyleme e, yani bu eylem çağrıcısı küresel eylem grubu olmakla birlikte bir sürü aslında var. Açık Radyo bunlardan bir tanesi bir sürü e, işte kurum e, kampanya bu iş için uğraşıyor. Greenpeace bunlardan bir tanesi Yeşiller Disip bir sürü hareket var bunların her birinden e, ulaşılabilir ama hani daha değerli toplu ulaşmak istiyorsunuz diyorsak e, Kresel Eylem Grubu'nun sitesine bakmak mümkün eylem yer ve saati açısından e, kocaman bir pankartımız olacak. Üstünde örneğin e, kortejin en önündeki pankartı söyleyeyim e, HES nükleer termik istemiyoruz iklimi değil sistemi değiştirelim. Bundan başka çağrımız yok. Yani bu sistem işte bu enerji politikaları, tüketim alışkanlıkları, rekabet, kar, büyüme, kalkınma... Hırs yani aslında olumsuz olan bir sürü şeyi içer, içeriyor bu kelimeler bunlarla birlikte e, tek evimiz gezegen bunu her zaman söylüyoruz biz yani e, başka bir gezegen yok başka bir şey peşinden koşmaya gerek yok bunun içerisinde yaşayacağız ve bunun içinde yaşarken de iklim adaletini gözeterek yaşamak durumdayız. Yani Somali'de vicdanlarımız kanarken aslında e, Somali yeni bir Somali olmaması için cidden hükümetlere Bugünkü var olan sisteme yönelik ciddi talepler sürüyor ve bunu çok büyük kalabalıklarla yapıyor olmamız lazım. Evet, tarihin de yani herhalde görmüş olduğu en büyük adaletsizlik olduğunda rahatlıkla evet, söyleyebiliriz. Bizim Önümüzdeki kuşakların ne oy kullanma hakkı var, ne bu konuda söyleyecek sözü Söz. var, ne de henüz doğmuşlar bile. Bir de siz az önce söylediniz ya Ömer abi yani evet büyük bir sorun. Ve bu büyük sorun karşısında bazen kendimizi çok aciz ve yani hissedebiliriz ve çok bir şey yapamayacağımızı düşünebiliriz ama bir yandan da şöyle bakmak lazım. Bu da çok yerleşik bir kanı ve bize dayatılan bir şey. Bir şeyi değiştiremezsiniz fikri. Oysa bu fikri baştan yıkmak lazım. Bunu yıktığımız zaten hani biraz daha e, önümüzün açılacağını düşünüyorum. Bu anlamıyla evet 350'nin uluslararası çağrısının içerisinde yer alan çağrıyı ben bir daha tekrarlamak istiyorum. E, yani yıllardan beri Orta Doğu'daki diktatörlükler, baskıcı rejimlere karşı e, yaygın bir şey vardı. E, buralar değişmez fikri ama çok sıradan insanlar değiştirme yolunda adım attılar. Bu yol nereye gider bilmiyoruz. Ama adım atmak bile çok önemlidir. Ya zaten değiştiğine de hiç şüphe yok. Evet yani. bence ya, değişti yani. De, değiş, değiş, bir hani. Aynı Bir daha aynı ortalığı, aynı dünyayı görmemiz, görmemiz mümkün, mümkün değil. bile bu değil. Bu anlamıyla da yani bir gün ne yapabilirim diye düşünmemek lazım. 24'ünde alanda olup evet ben bu sistemin bir parçası olmayacağım. Ve işte değiştirmek doğrultusunda kendi adımlarımla bisikletimle kaykayımdan geliyorum sesimden geliyorum deyip alanda olmak çok önemli. Evet harekete geçmiş bundan gezegenin bir parçası hareketlenen gezegenin Pınar seni söylemek istediğim aynı şey aynı zamanda eyleme Greenpeace Akdeniz'in sayfasına ve sosyal medyadan da ulaşılabilir çok rahatlıkla orada da detayları var oradan da bakabilirler Artık hep beraber sesimizi çıkarmak zamanı. Çünkü zaman aslında giderek daraldı. E, artık 100 yıl değil, 50 yıl değil, e, çok daha az bir zaman var önümüzde. Hep beraber harekete geçip 24 Eylül'de bir kez daha çağrımızı yapalım. Hareketler evet. Yani 24 Eylül'de saat 14'te Kadıköy Et Balık Kurumu önünde buluşuyor. Konser başlangıç saati de 16'da. Evet, Başar ve İlkay'ı da bir daha hatırlatalım. Evet, Peki çok teşekkürler, teşekkürler. Nurhan çok teşekkür Yüce ve Pınar Aksuğan. Yarın da bir basın toplantısı olacak. Ha, evet. Ye Yeşil evde saat 12'de. miting öncesinde e, basın toplantımız var. E, hem basını çağırıyoruz hem de bizimden de, e, olmak isteyen e, diğer aktivistleri de çağırıyoruz. Saat 12'de Yeşil evde. Bu da yarın. Evet. Peki bitiriyoruz o zaman ee, bu şeyle beraber çok teşekkürler. Ee, biz de Leonard Cohen'la başlamıştık onla da bitirelim ve onun e, Demokrasi şarkısıyla da programa son veriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. We'll be making love again. We'll be going down so deep the ripple's gonna weep and the mountains gonna shout amen. It's coming like the tidal flood beneath the lunar sway. Imperial, mysterious, and amorous array. Democracy is coming.